Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Hasan Dinç. Program yönetmeni Erol Güldiker. <gülüyor> <gülüyor> ya, yani. hadi bakalım, hadi, hadi. Yurkan abi de nerede kaldı? Bize tam saatinde kahvede olun dedi ama kendisi daha gelmedi. Kapa çeneni. Gürkan gelirin dedi mi gelir. Neden kızıyorsun Zafer? Ben sadece merak ettiğim için böyle konuştum. Sen de biliyorsun ki bu işi Gürkan abi planladı. O olmazsa biz hiçbir şey yapamayız. Yaşar! Bir şişe daha bir haber. Soğuk olsun yine. Bu üçüncü biran. an. Gürkan abi ne demişti? Bir bardaktan fazla içmek yok demişti. Yoksa elleriniz titrer demişti. Bana bak bana nasihat vermeye kalkma. Yoksa şöyle elimi tersi bir tane... Bak bak bak Gürkan abi geldi işte. Dışarı gelmemizi işaret ediyor bize. Hadi Zafer çıkalım. Tamam tamam. Nerede kaldın Gürkan abi? Az kalsın gelmeyeceksin diye. Kapa senin amak Ne bu halin Zafer? Size dün gece söylememiş miydim? İş öncesi kafa çekmek yok. Ama abi şunun şurasında iki şişe bira iç. Işte. Geri zekalılar. <gülüyor> Çabuk dışarı çıkıp arabaya binin. Hemen yola koymamız lazım. tamam. Tamam. Sinema kaçta kapanıyor Gürkan abi? Yarım saat sonra. Kapanmadan yetişiriz. Silahları almayı unutmadınız ya. Ben aldım. Belime taktım bile. Harika bir 38'lik göstereyim mi? Saçmalama gerizek havuz yerine. Zafer sen de aldın mı silahını? Unuturmayayım canım. Belki de kullanmamızda gerek bile kalmayacak ama... Yine de insanın üzerinde silah bulunması kendisi için bir güvencedir. Çekiyorum. 68. Birinci çınkoy, <gülüyor> birinci çınkoy, ben yaptım Sümbül. Tamam ya dizen yat, ne bağırıyorsun? Ne sen karşında sana mı var? Aa. Kızım hayatım sen 68 deyince ben de birinci çinkoyu yaptım. <gülüyor> tamam, tamam tamam tamam Saffet. Zaten annemden beri senden başka çinko tombala yapan yok. Neden kızıyorsun Sımbır? Nişanlığın hile yapmıyor bir şey yapmıyor. Ayrıca torbada numaraları çeken de sensin. Bu akşam şansın var Saffet'in o kadar. Ne var yani? Yani sen de damadının yanında yer almasan ölürsün baba. Hadi neyse devam ediyorum. Çek. Herkes kartına baksın. Çekiyorum. İşte sinemaya geldik Gilelim Çantaları ve malzemeleri almayı unutmayın sakın ha Tamam tamam Biraz acele edelim çocuklar Sinemanın kapanmasına 15 dakika var Neredesiniz be 30 saat önce burada olmanız gerekmez miydi sizin ha Neredeyse sinemada alacak siz ancak geliyorsunuz Ancak Trafik tıkalıydı Turgut Şu nereye koyalım Öyle bir tarafa bırakın. Gelmeyeceksin diye koptu. On dakika sonra seyirci çıkacak ve ben de mecburen kapıları kapatıp gideceğim. Uzun etme Turgut. Geldik işte. Yavaş be yavaş. İçeride film var. Millet sinema seyrediyor. Ya var senin ya? Bu gece sinirlerin üstünde. Tabii üzerimde olacak. Sizinle işbirliği yapıyorum. Eğer yakalanacak olursam ben de sizinle birlikte hapsi boylayacağım. Bak göreceksin. En ufak bir aksilik çıkmayacak inadına sana. Neyse neyse. Siz burada bekleyin. Film de bitmek üzere. Ben içeri gülüyorum. Birazdan kapıları açacağım. Ne sinir adam be. İyi ki gitti. Neden şu adamın yüzüne iki tokat atmadın ha? Kafayın çenenizi be. Dinleyin beni. Sinemanın yanındaki kuyumcu dükkanını gördünüz. İşte soyacağımız yer orası. Çok kolay olacak. Dükkanda çok altın var mıymış? He, düşündüğümüzden de fazla. Merak etmeyin. Bu işin sonunda hepimiz çok zengin olacağız çocuklar. Sen bırak bunları da sen yapacağımız işi söyle bize hadi. He, basit. Bakın sinema dağıldıktan sonra biz burada kalacağız. Turgut kapıyı üzerimize kapayacak ve gidecek. El ayak çekildikten sonra kuyumcu dükkanına bitişik şu duvarı görüyorsunuz değil mi? İşte onu yıkıp içeri gireceğiz. Ve kuyumcuyu sayacağız. İyi de neden doğrudan kuyumcu dükkanının camını indirip de yapmıyoruz bu işi? Gerizekalı daha önce de söyledim sana. Kuyumcu dükkanının kapısında alarm var. Elini değdirdiğin anda ziller çalmaya başlar ve çevrede devreye gezen polis arabası da bir dakika içinde burada olup hepimizi kıskıvrak yakalar. Peki duvarı yıkıp kuyumcuyu soyduk diyelim. Sonra sonra hangi kapıdan çıkacağız peki biz şimdi? Yine buradan sinema kapısından. Burada alarm yok merak etme. Camı sessizce keserek dışarı çıkacağız. Harika bir plan bu. Evet. İşte film bitti. Millet dağılıyor. Hadi hadi toklu halde durmayalım. Her birimiz bir yere gidelim. Herkes çıktıktan sonra yine burada buluşuruz tamam mı? Çekiyorum doksan ee, Şey doksan mı dedin sümbül Evet yoksa sende var mı Şey kızacaksın ama Ton Ay, Yine mi sen ama yeter artık bu saatlerdir oynuyoruz Senden başka kazanan olmadı Safet ee, İyi de hayatım suç benim mi Numaraları çeken sensin Okuyan da sensin Evet ama çinkoları ton balaları yapan da sensin Sen de amma kapışlısın kızım Nişanlına neden kızıyorsun Bu gece şansı var işte Unuttun mu? Oradan önceki haftalar... ...hep kaybetmişti Saffet. Sağ olun efendim. Siz de olmasanız... Ama bozacının şahidi şıracı gibi. Hadi bir el daha oynayalım mı? Ee, şey Saat çok geç oldu ama Sümbül. Biliyorsun yarın sabah erken kalkıp... ...seninle pikniğe gideceğiz <gülüyor> ya. <gülüyor> Doğru unutmuştum. Nasıl istersen Saffet. Neyse size iyi geceler. İyi geceler oğlum. Gel seni kapıya kadar geçireyim. <gülüyor> Seyirci de aldı. Benimle yapılacak bir işiniz yoktur herhalde Hayır Sen de çekip gidebilirsin Emine Turgut Bundan sonrası bize ait artık İyi iyi yarım payımı almaya gelirim tamam mı Tamam tamam Bak sakın polise yakalanmamaya çalışın ha İki çocuğum var benim Elime bakıyorlar İki çocuğu varmış Madem bu kadar korkuyorsun girmeseydin bu işe Tamam tamam boş verin çocuklar Evet Özgür sen çuvalın içinden hanetleri çıkart ve duvarı kırmaya başla. Zafer sen de kapıda dur göz kulak ol. Eğer bir polis arabasının bu tarafa geldiğini görürsen ışıkla uyar bizi. Tamam tamam. Saat neredeyse gece yarısı olacak. Şu cumartesi günleri nişanlımın evine gitmek yok mu? Öldürüyor insanı yani. Daha gideceğim yatacağım. Ve sabah da erken kalkıp sümbüre gideceğim. Bir, bir yıldır hep aynı şey. Her cumartesi nişanlıma gitmek. Bir kere gitmedim neredeyse dünyayı başıma yıkıyor. Yok efendim neredeymişim? Hangi kızlaymışım? Bir, bir, bol, bir bol param ah, Bir zengin olsam ne yapacağımı biliyorum ben. ...özgür az kaldı, birazdan kuyumcu dükkanına gireceğiz buradan... ...iyi ama hep ben çalışıyorum Gürkan abi... ...kollarım koptu, biraz da sen Ay çalışsana sen çalış... De. ...ben kırk yaşındayım, sen on yedi yaşındasın... ...devam et, devam et az kaldı diyorum sana... ...beş dakika daha böyle çalışırsak... ...duvar inecek aşağıya... E, ...peki, peki... ...tamam... Hey, abi, ...gürkan abi, tamam duvar indi... ...aferin sana... İşte servet ayağımızda artık çocuklar. Ver <gülüyor> sen de gel. Altınları toplamamıza yardım et. Sevim sevi seve abi seve yaşasın, seve. yaşasın. Artık zenginiz değil mi Gürkan abi? <gülüyor> <gülüyor> Altınları eşit mi paylaşacağız abi? E biliyorsunuz buna ben değil büyük patron Kara Mahmut karar verecek Bizim asıl patronumuz Kara Mahmut mu yani? Evet. Ya. Neden şaştın yani? Hiç. Biliyorsun ablamoya onun restoranında çalışıyor. Yani şimdi biz ona mı çalışıyoruz bu gece? Evet. Bu işten yüzümüzün akıyla çıkarsak... ...bundan sonra da hep ona çalışırız artık. Hadi göreyim siz çocuklar. Şu altınları bir anamaya toplayayım. Hadi hadi hadi. Hadi. <gülüyor> Hayret bir saattir devreye geziyoruz ama... ...en ufak bir hadise olmadı. Bu bakalım acele etme daha gece yeni başlıyoruz. Sabah mıntıkamıza giren bu bölge... ...İstanbul'un en çok suç işlenen bölgesidir. Bir hadise çıkmadan nöbeti devredersek... ...korkarım ee... sevincin kursağında kalacak. Hele sen şu sirenini çalıştır bakalım. Neden? Durup dururken siren çalıp herkesin... ...huzurunu bozmanın halini var mı şimdi? Yanılıyorsun dostum. Siren sesi namuslu insanları değil... ...hırsızları rahatsız eder. Şu anda kim bilir nerede ne olmadık işler çevriliyor. Silini çalkı yaptıkları kanun dışı işleri yarım kalsın serserileri. Hadi çocuklar, elinizi çabuk tutun biraz. Tamam tamam bitti Gürkan abi. Altınların hepsini bu çuvala koyduk. Kaçabiliriz artık. Güzel. Gelin benimle. Etrafta kimseler yok. Kapı camını kesip çıkalım mı dışarı ha? Tamam. Ee, sen e, altın çuvalını Özgür'e ver, camı kes. Dikkat et. Yere düşürüp de kırma sakın. Merak etme, bu iş benim uzmanlık alanıma girer. Otuz saniyelik iş bu. Abi, e, sen şu macunu cama iyice yapıştır, tamam mı? Ver. <gülüyor> Hı -hı. Hı -hı. Tamam, yapıştırdım işte. Hı -hı. Geçebilirsin artık. Haydi, işte aldı. Camı kendine doğru çek, hafifçe abi. Hadi, Hı -hı. hadi ben de tutuyorum, korkma, düşmez. Hadi. Tamam. Şuraya şuraya duvara yaslayalım ee, Tamam mı hı. kaçabilir miyiz artık Gürkan abi Acele etme altın çuvalı sende dursun Ben e, Zafer'le arabaya gidip hı. motoru çalıştıracağım Daha sonra buraya senin olduğun yere geleceğim tamam mı hı hı. Sen o zaman çuvalla birlikte gelip arabaya bineceksin anlaşıldı mı e, Tamam anlaşıldı hı. Hadi Zafer biz arabaya koşalım Tamam tamam <gülüyor> Tamam Kapıyı aç hemen bileyim şansımız varmış etrafta kimseler yok Hadi hadi hadi çalıştır arabayı Sağa sola iyi baktın mı polis arabası yok ya Ya kimseler yok çalıştır sana şu arabayı Tamam Bu kadar yeter mi saba Peki İleriden sağa sar Ne var orada Gümüş yıllı sineması var Bu hafta çok güzel bir film oynuyormuş orada hmm, sapmasına sapayım da bu saatte kapalıdır sinem evet. Kapalı olduğunu biliyorum Film resimlerine bakmak istiyorum Hanım sinem iyi seviyor eğer güzel bir film varsa götürür... ...hanımın gönlünü alırı. Peki, peki. İşte sinema şu karşı gibi. Söyledim sana kapalı diye. Işıklar yanmıyor ki. Hangi resme bakacaksın? Sen yine de önüne çek arabayı. -ar Filmin resimleri camdadır. Karışında gördüğün resimler. Peki, peki. Böyle iyi mi? Resimleri görebiliyor musun? Bah, şöyle bir bakayım. Aman Allah'ım. Cam. Kapının camı yok mu Mustafa. Ne? Sahi mi? Yani birileri camı kesip içeri mi? Hayır, demiş. evet. Silahını çıkart elini al. Dikkatli çık dışarı. Hadi. Dikkatli ol camı kesenler içeride olabilir. Yavaşça içeri girip bakalım. Polis arabasında gelip sinemanın önünde durdu. Anlattılar, Soygun'u yaptığımızı anlattılar abi. Özgür içeride. Bizden haber bekliyordu. Onu kız kıvrak yakalayacaklar. Sakin ol tamam. Anlamıyor musun? Özgür'ü yakalarlarsa konuştururlar onu. O zaman hepimiz kodesi boylarız abi. Ben harekete geçiyorum. Harekete mi geçiyorsun? Ne yapacaksın ki? İki kişiler. Öldüreceğim onları. Sonra da Özgür'ü alır kaçarız. Kimse bunu bizim yaptığımızı anlamaz abi. Hey sen... Polis kaldır ellerini. Ha, gördüler, beni gördüler. Durma ateş et Cafer. Ateş et öldür onları. Geberim, geberim. Hepiniz ge Aa! geberin. Geberim. Yandım. Onlar beni. Durun! Ateş et Beyin. Polis lanat ve teslim ol. Teslim ol bakma. Seni geberteceğim Al bakalım. Aa böyle al bakalım. Aa! Zafer! Zafer! <gülüyor> Ölmüş. Arkadaşımı öldürdün. Ben de seni öldüreceğim. Al bakalım. İşte bu kadar. İkisi de öldü. Hey Özgür! Özgür neredesin? Tüneli geçti. Dışarı çık. Hadi dışarı çık. Ben Gürkan abinin. Dışarı çıta kaçalım hemen hadi. Gürkan abi! Gürkan abi orada mısın? Buradayım. Korkma gel. Tamam. Etraf saklanıp kaçabiliriz hadi. Neler oldu burada? Silah sesleri işittim. Safer öldü mü yoksa? Evet Safer öldü. Ama ölmeden bir polis öldürdü. Öbür polis de ben öldürdüm. Başkaları gelmeden kaçalım öyleyse. Hadi. Durun. Durun diyorum. Polis. Aa! Aa! Abi. Gürkan abi. Vuruldun mu? Vurdu beni. Öldüremez Gür. Öldür. Aa! Abi. Gürkan abi. Aman yarabbim. Ölmüş. Hey, hey, teslim olmazsan seni de öldüreceğim. Öyle mi? Al bakalım, al. <Gülüyor> öldürdüm, öldürdüm onu. Ama o da beni vurdu. Şimdi hemen kaçmalıyım. Yaram çok acıyor. Altınların hepsi bana kaldı. Yurkan abi de Zafer de öldü. Bir araba. Dur. Dur diyorum sana. Dur yoksa vururum. Aç. Aç kapıyı. Aç kapıyı yoksa kurşunu yersin beynine. Polis! Dur! be. Bu polis anlaşılan 7 canlı. Aç şu kapıyı be! Aç diyorum! Öyle mi durmayacak? Aç diyorum sana. Yoksa debertlerim. Tamam. Çabuk gaza Çabuk! Hadi! Ateş devam ediyor. Camım, camım kırıldı. Eğer gaza basmazsan ben de senin kafanı kıracağım. Hadi. Tabii. tabii. Hadi. Ne oldu? Siz kimsiniz? Kapa çeneni. Yaram S çok acıyor. Şey kan kaybediyorsunuz. Hastaneye götüreyim mi? Hayır hayır iyiyim ben. Namussuz polis ensemden vurmuş beni. Ha, polisle mi çatıştınız? Sana kapa çeneni diyorum. Peki peki. Ne gitmemi istiyorsunuz? Onu söyleyeyim bari. Peki neden polisle çatıştınız? Kaç kişiydiniz? Ee, evet nereye gidiyoruz? Onu söyleyeyim bari. Hey size söylüyorum. Aman Allahım. Ne olmuş bu adama? Ölmüş mü yoksa? Hey hey arkadaş. Vay anam vay. Şş. Ölmüş bu. Evet ölmüş. Allahım Allahım şu başıma gelene bak. Ne yapacağım şimdi ben bunu? ...polise gidip her şey olduğu gibi anlatmak. İnşallah beni bunlardan sanmazlar. Evet, evet öyle yapmalıyım. Aa, o da ne? Şöyle sıkı sıkıya tuttuğu çuval da ne? Hay <gülüyor> öyle sıkı sıkıya tutmuş ki. <gülüyor> Aldım işte. Acaba ne var içinde? Açık bir bakayım. <gülüyor> Amanın... Bunun içi altın mücevher dolu Muazzam bir servet bu ee? En iyisi polise gidip her şey olduğu gibi anlatmak İnşallah beni bunlardan sanmazlar Evet evet öyle yapmalıyım Aa, O da ne Şu halinde sıkı sıkıya tuttuğu çuval da ne <gülüyor> Hay Allah Öyle sıkı sıkıya tutmuş ki <gülüyor> Aldım işte Acaba ne var içinde ...açıp bir bakayım. Bunun içi altın mücevher dolu. Muazzam bir servet bu. E ...ne yapacağım şimdi peki? Demek ki... ...demek ki bu adam soyguncuymuş. Belli ki bir kuyumcu dükkanını soymuş. Bir de polis var ölen. Öylece altın mücevherlerle polise gitsem... ...olmaz ki. Kafanı çalıştır oğlum Nasıl yani? Sen hem enayı hem de züğürdün tekisin. A Anlamadım. <gülüyor> Belli anlayışında kıtlaşmış. Fırsat ayağı bir kere gelir oğlum. Yani? <gülüyor> yani şu mücehherlere şu altınlara bir baksana. Bunları satsan ömür boyu yedi sülalene yetersenin. E Peki ya polis? <gülüyor> o şimdi çoktan ölmüştür bile. <gülüyor> Başkasına ait olan bu parayı bu malı... Aptallık etme oğlum Saffet... ...dürüst olmanın sırası değil şimdi... ...hay şeytan... ...nasıl etsem... ...bu altın mücevher birden zihnimi nasıl da allak bullak etti... ...üç kuruş için sabahın erken saatlerinde... ...uykulu uykulu işe gittiğini düşün... ...bir de kendi işinin başında... ...kendi evrinin altında çalışanları düşün... ...hem seni gören bilen var mı ha? ...yo... E, ...soygun yapan... ...ben dedim ki hem de evet... ...o halde başka ne istiyorsun oğlum Saffet... Hadi, şimdi biraz aklını başına topla da... ...seni gözleyen elinin altındaki altına mücevhere sahip ol. Onun şu anda sahibi yalnız sensin oğlum. Benim, benim tabii ya. İlk işim şu cesetten kurtulmak olmalı. Şu ilerden inip cesedi denize atmalıyım. Bu saatte oralarda incin bile bulunmaz. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi evime giderim. Yaralı polisin durumu nasılmış? Oldukça ağır başkomiserim. Adeta vücudu kalbura dönmüş. Peki ifade verebildi mi hiç? Birkaç kelime söyleyebildi. Sonra komaya girdi efendim. Neler söyledi? Soyguncularla çatışmaya girdiğini söyledi. Soygunculardan ikisini vurduklarını ama... ...üçüncüsünün yaralı olmasına rağmen bir arabaya binerek kaçtığını söyledi. <Gülüyor> Arabanın tanımını yapabildi mi? Yaptı ama plaka numarasını tam almamış. Ama son numarasının üçle bittiğini söyledi. E, kırmızı renkli bir Murat 131 araba Arabanın ön camını kurşunla parçaladığını söyledi. Kırmızı renkli ön camı parçalanmış Plakasının son rakamı işle biten bir Murat 131 araba Bu tarifle koca İstanbul'da nasıl bulabiliriz böyle bir arabayı komiser ha, Haklısınız başkomiserim Aynı tarife Uyangı herhalde binlerce araba vardır Olmaz olur mu bu kadarcık bilgiyle bu esrarengiz olayı çözemeyiz komiser Haklısınız başkomiserim. Aynı tarife uyan herhalde binlerce araba var. Olmaz olur mu? Bu kadarcık bilgiyle bu esrarengiz olayı çözemeyiz komiser. Yaralı polisin başına birini dikseydim. Komadan çıkan çıkmaz ifadesini alsın. Eh bir görevli bıraktım efendim. Doktora bakacak olursanız polisin hayatından umut kesmiş olacak. Gensik. Peki vurulan soyguncuların kim olduğunu tespit ettiniz mi? Ettik efendim. Birinin adı Gö Gürkan galiba. Diğerinin adı ise Zafer Demir. Gürkan sağlam, delik deşik olmasına rağmen ölmemiş, yaşıyor. Peki konuşabilecek durumda mı? Ağzından laf alabildiğiniz mi? Maalesef başkomiserim, sorduğumuz hiçbir soruya cevap vermiyor. Biraz sıkıştırsaydınız. Adamın durumu çok ağır komiserim. Doktorlar yanında fazla kalmamızı izin vermediler. Akşama sabaha ölür dediler. Peki sabıkaları var mıymış? Araştırma yaptınız mı? Yaptık efendim, ikisi de sabıkalı çıktı. Neymiş sabıkaları soygun mu? Hayır sarhoşluk kavga tabanca taşımak gibi basit suçlar Peki ya kaçan üçüncü soyguncunun kimliğini ee, tespit ettiniz? Henüz mi? hayır efendim ama iki saate kadar onun da kimliğini buluruz efendim evet, Buyurun ağır suç masası Ah sen misin Seyfi? Ne? Ha, anlıyorum Evet gelebilirsin artık yapabileceğim şey kalmadı Hayrola komiser kimde arıyor ee, Komiserim Seyfi'ydi hastaneye nöbetçi bıraktığım polis arkadaş. Yaralı polisin az önce öldüğünü söyledi Üzüldüm ama iki şehidimizin de kanı yerde kalmayacak Komiser kuyumcu dükkandan çalınan mücevheratın paraca değeri ne kadarmış 20 milyar civarındaymış 20 milyar ha hakikaten çok büyük bir para bu değerli mücevherat şu anda ölen polisin anlattıklarına bakılacak olursa komiserim yaralı bir soyguncunun elinde. Komiser bu iş basit bir soygun olayına benzemiyor. Soygunda ölen Zafer ve ağır yaralanan Gürkan adlı o iki sabıkalının kimler hesabına çalıştığını öğrenin. Nereye takıldıklarını ne iş yaptıklarını arkadaşlarını kimlermiş her şeyi öğrenmeye bakın. Eften püften sabıkalı kişiler böyle büyük bir soygunu gerçekleştiremezler. ...bunların arkasında... ...mutlaka birileri olmalı. Evet, cesetten kurtulduk. Mücevher çuvalı da bende. Ama daha iş bitmedi. Arabanın önce bu karak. Ayrıca ölen adamın oturduğu koltuk kan içinde... ...onları halletmeden güven içinde olamam. Oh, oh, eve gidince... ...önce kanlı koltuğu tevizlerim... ...sonra da sabah olur olmaz... ...hemen bir cam cekilip arabanın camını taktırırdım. Böylelikle kimse benden şüphelenmez artık. Saat kaç oldu Sabri? Biri geçiyor. Seninkilerin merak ettim Mahmut abi. Evet. Çoktan burada olmaları gerekirdi. Bir aksilik mi oldu acaba? Merak etme abi. Birazdan gelirler. <gülüyor> Yurkan böyle işlerde tecrübelidir. Yaş tahtaya basması kolay kolay. Planın mükemmeldi. Tereyağından kıl çeker gibi kuyumcuyu soymaları gerekirdi. Tabii son anda bir aksilik olmadıysa. İyi geceler sayın dinleyiciler. Şimdi aldığımız bir haberi veriyoruz. Bu gece İstanbul Cerrahpaşa'da silahlı üç kişi bir kuyumcu dükkanını soydu. Soyguncular kaçarken polis de silahlı çatışmaya girdiler. Çatışma sonunda Zafer Demir adlı soyguncu olay yerinde ölürken, Gürkan Sağlam adındaki diğer soyguncu ağır yaralı bir vaziyette ele geçirildi. Kimliği belirlenemeyen üçüncü soyguncu da ağır yaralı bir şekilde bir arabaya binerek kaçtı. Çatışmada iki de polis öldü. İstanbul polisi yaptığı açıklamada, ...kaçan soyguncunun üzerinde 20 milyar değerinde altın ve mücevherat bulunduğunu söyledi. Haberi duydun Mahmut abi. zekalılar! Basit bir soygun olayını yüzlerine gözlerine bulaştırmışlar. Zafer ölmüş. Gürkan ağır yaralı hastanede. Özgürse 20 milyarlık mücevherle sırra kadem basmış. Çocuk inşallah altınlarla buraya gelir. Ne yapacağız? <Gülüyor> Birini Özgür'ün evine yolla. Bakarsın çocuk buraya değil de evine gider tabii Yirmi milyar insanı şaşırtır çünkü. Özgür'e evine girerken görürse postalayıp buraya getirsin. Az kalsın heyecandan kalbim duracaktı. Cesedi denize atıp ondan kurtuldum. Mücevherler bende. Sakinleş oğlum sakinleş. Sakinleş. Gören de polisleri senin öldürüp soygun yaptığını sanacak Evet Evet şimdi Ne yapmam gerektiğini düşünmeliyim Arabamın koltuğunda kan izleri var Temizlenecek Polisin kurşunu ön camı kırdı Cam kırıkları toplanacak Sonra da yeni cam taktıracağım Bir de şu evet onlar, Onları saklayacak emin bir yer lazım bana Buraya saklasam Olmaz Hepsi bir tek otağı Yarım saatte bulunur o halde tamam. Mücevherleri ve soyguncunun tabancasını bir çantaya koyarak bir banka kasasında saklarım... Evet. Böylece evim aranırsa aransın önemli değil. Bulamazlar. Evet. Ay, bu arada uyku yormayı unuttum tabii. Ne yapalım? Bugün böyle ayakta idare edeceğim artık. En önemlisi Sümülo arayıp bu sabah gelemeyeceğini söyleyeceğim. Alo Sümül e, günaydın canım. Ben Serhat. Neden mi aradım? E, şey e, bugün seninle pikniğe gidecektik ya. E, gidemeyeceğimizi bildirmek için aradım seni. Yok e, yok yo, önemli değil. E, sadece başım ağrıyor biraz. Onun için aramıştım seni. Gelmeyeceğim de ne demek? Nazından ağzından çıkanı kulağını duyuyor mu Saffet? Ne? ne? Anlamadım. A alo, A alo. Terbiyesiz Küsta. Utanmadan yüzme karşı telefonu kapattı. Sorarım ben ona. Ne oldukça bir kiminle kavga ediyorsun kızım? Saffet'le bu adam ya aklını oynatmış ya da sarhoş... Bugün öğleden sonra pikniğe gideceğimizi biliyordu. Benim hazırlık yapacağımı, zeytinyağlı dolma yaptığımı, kuru köfte yaptığımı da biliyordu. Neden gelemiyormuş peki? Söylemedi mi? Beyefendinin başı ağrıyormuş da bu yüzden gelemeyecekmiş. Başı kopar inşallah. Terbiyesiz, özür bile dilemedi. Ee, belki de hastadır kızım. Hakikaten baş ağrısı olabilir. Hayır, hasta plan değil. Ben hasta insanın sesinden tanırım baba. Resmen beni görmek istemiyor işte. ...canım insanlık hali morali bozuktur... ...hemen kötüye yorma... ...Saffet'in buna hakkı yok baba... ...eğer hemen evlenmiyorsak ikimiz içinde bir sebebi var tabii... ...o ailesine para göndermeyi ben de sana bakmaya mecburum... ...bu gerçeği ikimiz de kabullendik... Ben neden evlenmenize engel oluyorum... ...kızım anlamıyorum... ...ben sen olmadan da yaşayabilirim... ...evet ihtiyarım... ...tekennetli sandalyeye bakıyorum... ...ama emekli maaşım var... ...bir huzur evinde kalabilirim... Seçmalama pekala. baba... ...ben hayatta olduğum sürece... ...seni düşkün yurduna göndermem... ...bunu daha önce de konuşmuştuk seninle... ...ayrıca evlenmemize tek engel sen değilsin... Safvet ailesine her ay para göndermeye mecbur... aldı o komik maaşla hem ailesini... ...hem de evlenirsek bizi nasıl geçindirecek... Ne oluyor? Ay kapıymış. Bir dakika, bir dakika, geliyorum. Buyurun, ne istediniz? Affedersiniz, Özgür Bey'i arıyordum. Burada mı oturuyor kendisi? Şey, evet, siz kimsiniz? Cinayet masasından komiser Yalçın. Sizin adınız ne? Oya. Özgür'ün ablasıyım. Özgür'e bir şey mi oldu yoksa? Ne olur söyleyin, iyi mi o? Sakin olun küçük hanım, sakin olun. Kardeşinizin iyi olup olmadığını bilmiyoruz. Eğer onu bulursak anlayacağız bunu. O burada sizinle beraber mi oturuyor? Evet ama... Şu anda evde mi? Hayır, dün geceden bir eve gelmedi. Ben de çok merak ediyorum onu. Lütfen söyleyin, yoksa başına bir iş mi geldi kardeşimin? Bilmiyoruz küçük hanım, biz sadece onu arıyoruz, konuşmak için. En son dün akşam konuştum kendisiyle. Akşam sinemaya gideceğini söylemişti. Kardeşinizin Zafer Demir adında bir serseriyle arkadaşlığı var mı? Şey, bilmem. Ya da Gürkan Sağlam'la... Hadi kızım doğruyu söyle bize, kardeşinize yardım etmek istiyorsanız... ...bize her şeyi açık açık söylemelisiniz. Yüzey'ni görmedim ama ikisinin de adını duydum. Evet, Özgür söz etmişti onlardan bana. Ama kardeşimin öyle serserilerle arkadaşlık yapacağını hiç sanmam. Kardeşiniz de pek masum sayılmaz ama. Islahaneden çıkalı daha altı ay bile olmadı. Bu yüzden onu bize süt beyaz göstermeye kalkışmayın. Her neyse. Neden arıyorsunuz kardeşimi? Yoksa bir suç mu işledi? Evet. Dün gece Gürkan Sağlam ve Zafer Demir adlı kişilerle birlikte bir kuyumcu dükkanını soydu. Ne? Aman Allah'ım! Maalesef soygun sırasında çıkan çatışmada da... ...iki polis memuru öldü. Olamaz. Aman Allah'ım kardeşim. Özgür böyle kanlı bir soyguna karışamaz. Evet. Arabanın içini temizledim. Koltuktaki kan lekelerini de çıkarttım. Sonra kırılan camı de taktırdım. Ama... Dur, dur evet. Camın sağını solunu biraz çizmem lazım. Çok yeni duruyor. Polis gelirse şüphelenmesin. Ee, he. Şu taş eşimi görür. Şöyle sağını solunu biraz çizersem, ee, harika. Ustası göz bu camın yeni olduğunu söyleyemez. Evet. İçimce her dolu çantayı da banka kasasına bıraktım. Her şey yolunda bundan sonra isterse bütün İstanbul polisi gelip sorgulayabilir beni Aferin Saffet Şimdi yukarı odana çıkıp günlük gazeteleri okuyabilirsin Bir şeyler yapmalısın Burhan. Sen benim avukatımsın biraz çaba göster Ne yapmamı istiyorsun Mahmut Bey? Soygun esnasında zafer ölmüş ama Gürkan ağır yaralı hastanede onunla gidip konuşmanı istiyorum. Gidip de Gürkan'a polisle konuşmamasını susmasını mı tembih etmeni istiyorsun? Hayır Gürkan konuşmaz o yönden sağlamdır. Benim istediğim öbür çocuk o nereye gitmiş hangi cehenneme kaçmış Gürkan'dan onu öğrenmeni istiyorum avukat. Peki bugün gider konuşurum kendisiyle merak etme. Ya demek o polis katilini ziyaret etmek istiyorsun öyle mi? Ben Gürkan Sağlam'ın avukatıyım memur bey. İşte kimliğim. O alçak caniyle ne görüşeceksin ha? Eğer mahkemede onu savunmak için geldiysen gerek yok buna. Doktorlar hayatından umut kesti çünkü. Bak içerideki kimin katili olursa olsun umurumda bile değil. Ben o adamın avukatıyım ve yasalar benim onunla görüşmeme engel değil memur bey tamam mı? Şimdi girebilir miyim içeriye? Önce giriş izini göster bakalım. Al, al bak. Hmm. Peki ya doktorlar? Onlardan da izin aldın mı? Dedim ya senin müvekkilinin canını teslim etmesi an meselesiymiş. Evet. İşte, işte bu da doktor izni. Tamam mı? Şimdi girebilir miyim memur bey? Hmm. Gir. Ama sadece beş dakika. Beş dakika sonra içeri girer çıkartırım seni ona göre. Gürkan Beni duyuyor musun Ben avukat Burhan Avukat Sen misin Benim dostum Kara Mahmut yolladı beni buraya Selamı var Ne istiyor Merak etmesin Ben ağzımı sıkı tutarım O konuda Kara Mahmut'un içi rahat Biliyorsun Zafer öldü ama Özgür yaka'yı kurtarmayı becermiş. Ama şu ana kadar da ortaya çıkmadı. Mahmut çocuğun mücevherlerle kaçmasından şüpheleniyor. Sen onun nerede olduğunu biliyor musun? Hayır, hiçbir bilgim yok. Mahmut abiye söyle. Ben ben öleceğim. Avukat eğer ölürsen ailemi yardım etsin. Tamam mı? Aileme. Gürkan. Yardım. Aa. Gürkan. Gürkan. Öldü. <Gülüyor> Resepteler ne yazıyor? Dün geceki olayla ilgili bakalım bakalım evet. Ha, i̇şte burada. Evet. Vay canına. Mücevherlerin değeri yaklaşık 20 milyarmış ha. Kavrun kadar zengin oldun besafet. Neyse. Olayda zafer demiratta soyguncu ölürken Gürkan sağlamatta soyguncu ağır yaralandı. Doktorlar Gürkan Sağlam'ın yaşamasının imkansız olduğunu söylüyorlar. Çetenin üçüncü elemanı olay yerine gelen diğer çete arabasıyla kaçtı. Aman Allah'ım. Çetenin araba kullanan dördüncü elemanı diyor. Ya ama bu benim. Şu aksiliğe bak. Benim de çetenin adamı zannediyorlar. Dur bakayım. Benimle kaçan çocuğun adını da yazıyor gazete. Evet evet kesin olmamakla birlikte çetenin dördüncü adamının kaçırdığı soyguncunun Özgür adlı sabıkalı birisi. Cinayet masası etkileri Özgür'ün kız kardeşi Oya'yı gözaltına olarak ifadesini almıştır. Dur bakayım. Bu kötü işte. Soyguncularla çatışmaya giren polis ölmeden önce mücevherlerle kaçan çocuğun bindiği arabayı tarif edebilmiş. Hayret. Sakın polis benim arabayı aramaya kalkmasın. Buyurun Adınız Saffet Aslan mı? Evet Ben cinayet masasından başkomiser Faruk Bu da yardımcı komiser Yalçın İçeri girebilir miyiz? Ee, şey tabi buyurun hmm. Bütün ev bu odadan ibaret mi Saffet Bey? <gülüyor> evet e, yalnız yaşadığım için bana yetiyor Arabanız var mı? E, var tabii. Neden soruyorsunuz? Rengi kırmızı mı? Markası da Murat 131 e, mi? E, evet ama neden soruyorsunuz bütün bunları? Arabanız şu anda nerede? Aşağıda apartmanın arka bahçesinde. Daha doğrusu dün gece oraya bıraktım. Sanırım hala oradadır. E, bütün bunları neden soruyorsunuz başkomiserim? Birden renginiz bembeyaz oldu. Korktuğunuz bir şey mi var yoksa? E, Yok. Yo, neden korkayım ki? E, sadece sizleri... Yani polisleri görünce birden şaşırdım. Saffet Bey dün gece neredeydiniz? Dün gece mi? Komiserin dediğini duymadınız mı? Dün gece nerede olduğunuzu soruyor. Yoksa nerede olduğunuzu bilmiyor musunuz? <gülüyor> Neden bilmeyeyim ki? Dün gece nişanlım Sümbül'ün evindeydim. Kaç kişiydiniz kimler vardı? Gittiğiniz yerin adresini istiyorum. Dün gece Kartal Maltepe Doğuş sitesi 128 numarada oturuyorlar. E, ...iki yıldır nişanlı bulundum ...Sümbül'ün evine gittim evet babası da vardı yemek yiyip tombala oynadık... evde kimler vardı ki isimlerini rica edebilir miyim? E, Tabi nişanlı Sümbül ve babası Ziya Bey ...nişanlınızın yani Sümbül Hanımın telefon numarasını verir misin? E, Tabi sekiz yedi yedi beş dört yedi sekiz notallınız mı komiserim? Hı hı yazdım efendim peki Safer Bey. Nişanlınızın evinden saat kaçta arıldınız? Ee, gece yarısına doğru. Saati tam olarak hatırlamıyorum ama bayağı geç olmuş. Pekala tamam gece yarısı çıktınız. Sonra ne yaptınız? Eve nasıl döndünüz? Tabii ki arabam Hangi durumu? yollardan geçtiniz? <gülüyor> Her zaman geçtiğim yollardan. Önce Ankara Caddesi yoluyla Göztepe Kavşağı'nı geçtikten sonra e, Boğaziçi Köprüsü'ne girdim. Köprüden çıktıktan sonra da Şişli, Taksim, Tepebaşı yoluyla Şişhaneden Aksaray'a doğru yol aldım. Aksaray'dan da Samatya'ya gitmek üzere... ...Haseki'den Cerrahpaşa istikametine saptım. Peki yolda hiç durdunuz mu? Yani kahve içmek için falan. Yoksa hiç durmadan evinize mi geldiniz? Hayır dost oraya eve geldim. Arabamı apartmanın arka bahçesine park ettim... ...ve sonra da hemen yattım. Çünkü sabahleyin erken kalkıp... ...nişanlımla piknik yapmak üzere Belgrad Ormanı'na gidecektim. Ama gitmediniz değil mi? Hayır gidemedim. Çünkü sabah kalktığımda başım çatlayacak gibi ağrıyordu. Nişanlıma telefon ederek gelemeyeceğimi söyledim. Bunu araştıracağız tabii Nişanlınızın adını ve telefon numarasını vermiştiniz bize. Kendisine soracağız bunu. E, sorabilirsiniz tabii. tabii. Peki Safet Bey... ...Cerah geçerken gözünüze hiç garip bir şey çarpmadı mı? Yo, çarpması mı gerekirdi başkomiserim? Peki Gürkan Sağlam'ı en son ne zaman gördünüz? Ne? Kim dediniz? Ya da Zafer Demir veya Özgür'ü. Onları yakinen tanıyorsunuz, öyle değil mi? <gülüyor> Bu isimler bana hiç çaba önce gelmedi komiserim. Aa... E, tamam tamam şimdi hatırladım O isimler bugünkü gazetelerde yer alıyordu Soygumu ne yapmışlar galiba Neyse bizimle aşağı otoparka kadar gelir misiniz Safet Bey Arabanızı görmek istiyorum e, Tabi buyurun efendim Eğer bir sakıncası yoksa ben inmeyeyim komiserim Sizi burada bekleyeyim İşte araban başkomiserim 78 model bir Murat 131 Görüyorum Safet Bey Anahtarlar hala üstünde Siz arabanızın anahtarlarını hep böyle üstünde mi bırakırsınız? Şey yok unutmuşsun Genellikle bırakmam çünkü Evet Başkomiserim, başkomiserim. Saffet Bey'in söyledikleri doğru çıktı Dün gece tombal oynadığı nişanlısı Sümrül Hanım aradı Kendisinin orada olduğunu ve gece yarısı evden ayrıldığını söyledi Neler oluyor artık bana da söylemek zahmetine katlanır mısınız beyler? Saatlerdir sorguluyorsunuz. Arabamı inceliyorsunuz. Peki nedir bütün bunlar? Bir vatandaş olarak bunları bilmek hakkımdır sanıyorum. Elbette hakkınız. Anlatayım. İstanbul kayıtlı plakasının son numarası üçle biten bir Murat 131 arıyoruz. Sizin araba bu tarife uyuyordu. O yüzden rahatsız ettik. Arabayı neden arıyorsunuz? Dün gece Cerrahpaşa'da kanlı bir soygun oldu. Bir kuyumcu dükkanı soyuldu. İki polisle birlikte iki soyguncu öldü. Ağır yaralanan bir soyguncu da... ...bir arkadaşının yardımıyla olay yerinden kaçtı. Kaçan soyguncunun bindiği araba... ...sizinki gibi eski bir Murat 131'miş. Neyse. Sizi rahatsız ettim. Hoşçakalın. Rica ederim. Güle güle. Saffet Bey. Evet komiser. Merhaba. Merhaba. İstanbul'da yayınlanan bütün günlük gazeteleri... ...satın almak adetiniz midir? Senin burnun iyi koku aldı komiser Ne diyorsunuz bu işi ee, Pek bir şey çakamadım efendim Ortalıkta şüphe çeken bir şey de yok Tabii o bir yığın günlük gazeteleri saymazsak. Nişanlısı ve nişanlısının babasıyla... ...tombal oynadığı doğru. Evden ayrıldığı saat de doğru. Arabayı siz incelediniz. Şüphe çeken bir taraf var mıydı? Araba temizdi. Ön cam yerli yerinde duruyordu. Eski bir cam olduğu belliydi. Koltuklarda da kana benzer bir leke görmedim. Ama yine de... ...bu garip benzerlik midemi bulandırıyor. Safet'in arabasının plakasının... ...son numarası da üçle bitiyor. Sss. Tomiserim bence Saffet'ten kuşkulanmamız için hiçbir sebep yok. Zira o bırakın cinayet işlemeyi böyle soygun yapabilecek bir tip de değil. Demek Gürkan da Özgür'ün nerede olduğunu bilmiyor öyle mi? Evet Mahmut Bey bilseydi söylerdi. Çünkü Gürkan öleceğini biliyordu. Bir insan ölürken son nefesinde yalan söylemez. Ayrıca Gürkan size sadık bir adamdı. İlginç. Soygunu yapıyorlar. Polis de silahlı çatışmaya giriyorlar. Ve Özgür içi altın dolu çuvalı alıp kaçıyor. Bugün ikinci gün ama çocuklar hala bir haber yok. Para insanı şaşırtır Mahmut Bey. 20 milyarlık altın, mücevher bu. Az değil. Belki de Özgür tek başına üstüne konmak istedi bu serveti. Mahmut abi... Oya'yı sormuştum az önce geldi göndereyim mi size Gönder bakalım Oya da kim Mahmut bey Özgür'ün ablası Burada benim restoranımda garson olarak çalışıyor Onlar iki kardeş birbirlerine çok bağlıdır Oya'nın mutlaka Özgür'ün nerede olduğundan haberi vardır Beni istemişsiniz Mahmut bey Ha evet gel kızım seninle biraz konuşmak istiyorum Neyse ben gideyim Mahmut bey Sen sonra olan biteni anlatırsın Hadi eyval Güle güle avukat Benimle ne görüşeceksiniz efendim Eğer dün geceyle ilgiliyse kusura bakmayın Gelemememin sebebi Geceyi cinayet masasında geçirmiştim Cinayet masasında mı Neden seni götürdüler oraya Kardeşim Özgür yüzünden Onun o korkunç kanlı soyguna karıştığını sanıyor polisler Özgür, Gürkan ve Zafer'le arkadaş olduklarını tespit etmişler ya, Peki Özgür nerede o ya Bilmiyorum efendim Bunu bütün gece boyunca polislerde hep sordu ama bilmediğimi söyledim Hakikaten bilmiyorum. Kardeşimin nerede olduğundan haberim yok. Ama benim bildiğim kadarıyla Özgür size çok bağlıydı. Nasıl olur da nerede olduğunu söylemez. Bulunduğu ya da saklandığı yeri haber vermedi mi sana? Hayır. Zaten bu yüzden de onun hayatından endişe ediyorum efendim. Peki onlara yani polislere ne söylediniz? Bir şey bilmiyorum ki ne söyleyeyim? Peki polis Özgür'ün Gürkan ya da Zafer'le ahbaplık yaptığını... ...ya da nerelere takıldığını filan sormadı mı? Sordu, sormaz olur mu? Ben de birliklerimi anlattım. Ya, peki... ...benden hiç söz ettiler mi? Sizden mi? Neden? Sizin ne ilginiz var ki bu olayla? E, şey... E, ...yok canım, ya, yani... ...tabii bir ilgim yok da... ...demek istediğim... ...Özgür olsun, Gülkan ya da Zafer olsun... ...sık sık bizim bu restorana gelirlerdi. Ben de onlarla ilgilenirdim. E, o yüzden sordum polisin beni sorup sormadığını Hayır sizi sormadılar Onlar kardeşimin peşinde Devamlı Özgür'ün nereye saklanmış olabileceğini Nerelere kaçabileceğini Arkadaşlarını akrabalarını sordular Ak kızım Anladığım kadarıyla Kardeşinin başı derste Eğer yakalanırsa Ömrünün tamamını hapishanede geçir Aman Allah'ım Aman Allah'ım Ben Ben kardeşine yardım etmek istiyorum onu polisin elinden kurtarabilirim Delilleri yok edebilirim Benim çok hatırlı tanıdıklarım var Bilmem anlatabiliyor muyum oya Demek istediğim Özgür'ü polisten önce biz bulmalıyız Evet ama ben onun nerede olduğunu bilmiyorum ki Mahmut Bey ee, Eğer seni arayıp da nerede olduğunu söyleyecek olursa Beni mutlaka ara Ben kardeşini polisin elinden kurtardım Hiç merak etme Peki efendim İyi de nerede bu kahrolası çocuk? Nerede? Evet ceset aradığımız Özgür o soyguncu'ya ait başkomiserim. Böylece kuyumcuyu sayan üçüncü kişi de ortaya çıktı. Kurşunu ensesinden yemiş. Yani öldükten sonra denize atılmış. Ama mücevherler ortada yok değil mi? Hayır efendim. Bu da olayda dördüncü bir kişinin varlığını ispatlıyor bize. Çatışmada yaralanıp ölmeden ifade veren polis memurunun söyledikleri doğruymuş. Kırmızı Murat 131 arabayı kullanan o kişi her kimse özgür arabasını almış. Ölünce denize atıp mücevherlerle kaçmış. Ama biz hala o kırmızı 131 kullanan adamı bulamadık. Saffet. Evet biliyor musun komiser hiç aklımdan çıkmıyor o adam Onun da kırmızı 131'i var ve bir son halinde de üçte başlıyor Evet ama komiserim adamın bu olayla ilgisi olduğunu tespit edemedik ki Ama benim midemi bulandıran bir şey var komiserim Nedir o komiser? Safet'in nişanlısını sorguya çektiğimde genç kız bana nişanlı olduklarını Ve Safet'in bu iki yıl zarfında hiç aksatmaksızın sinemaya, tiyatroya Yazsa mutlaka pikniğe gittiklerini söyledi ama her nedense komiserim iki yıldan bu yana ilk defa Safet nişanlısıyla bu cumartesi buluşmamış. Bu sizi garip kellenmiyor mu komiserim? Peki nişanlısı olacak e, adı neydi? Sümürg. Evet bu konuda yani Safet'in bu cumartesi kendisine gitmemesinin niye bağlıyor? <gülüyor> o da aynı şeyi söyledi komiserim. Safet kurulu robot gibi iki yıl her hafta sonu onun evine gidermiş. Ama bu cumartesi uzun bir takım bahanelerle gelemeyeceğini söyleyince kızlar buna bir anlam verememiş. Ne olursa olsun o adamı göz hapsinde bulundurmamız lazım İçimden bir ses bu işe bir ilgisi olduğunu söylüyor bana Bugünden itibaren Safet'in peşine gece gündüz adam takmanızı istiyorum Vay canına ben de Özgür'ün altınlarla kaçtığını sanıyordum İki saat önce cesedini buldular Mahmut Bey Ensesinden yediği kurşunla ölmüş Sonra da onu arabasına alan kişi denize atmış Ve geride yaşayan başka kimse olmadığı içinde Altın çuvalını kaptığı gibi pır ha. Ben malımı kimseye yedirmem avukat bey O soygunu gerçekleştirmek için az kafa patlatmadım Bu uğurda üç adamım öldü Evet ama artık yapabilecek bir şey kalmadı Dua et de adamlarının hepsi öldü Bir teki bile senin adını vermedi polise Yoksa şimdi ömrünün geri kalan kısmını cezaevinde geçirecektin. Boş laf bunlar avukat bey. Bu altınlar benim alacağım onları. İyi ama kimin aldığını biliyor musun? Hayır ama öğreneceğim bunu. Kimden? Özgür'ün ablası adam. Saçmalama. Kızın bu işle ilgisi ne? Eğer bir ilgisi olsaydı polis çoktan sıkıştırıp ağzından alırdı her şeyi. Bazen polisin öğrenemediğini ben öğrenirim avukat bey. Bak Özgür'ün arabasına bindiği o kişi her kimse mutlaka onun arkadaşı olmalıdır. Yoksa düşünebiliyor musun... O ...gece çatışma oluyor... ödülleri vuruluyor... ...ve özgür de tesadüfen oradan geçmekte olan... ...bir arabaya biniyor... tesadüfün bu kadarına... ...kargalar bile güler... ...bütün bunları özgür planladı sanıyorum... ...çatışmayı değil tabi... ...ama çatışma olmasaydı bile... çocuk bir yolunu bulup... ...o arabalı arkadaşıyla... ...bu altınların üzerine konacaktı... ...evet akla yatkın bir ihtimal... Ama bunun Oya ile ilgisine O ikisi Oya ile Özgür anasız babasız büyüdüler. Oya kardeşine yalnız ablalık değil analık bile yaptı. Bu yüzden o kardeşin attığı adımı bilebilir. Kızı sıkıştırdın mı? Her şeyi öğrenirim. O altınlar için her şey yaparım avukat bey, her şeyi. Altınların değeri azımsanmayacak kadar yüksek. Ama kendini büyük bir riske sokuyorsun. Altınların yerini öğrenmek için kıza işkence yapacaksın. Peki ya kız gidip de polise her şeyi anlatırsa? O zaman sonunun ne olacağını düşünebiliyor musun? Avukatın olarak ben bile kurtaramam seni. Paraya şiddetli ihtiyacım var avukat bey. Milyonlarca lira vergi borcu geldi. Bir ay içinde bunu ödemezsem belki hapse girmem ama restoranlarım, evim hazzedilir biliyor musun bu alemde benim gibi bir adamın iş yerinin ya da evinin haczedilmesi ne demektir? Sokaktaki serseri bile artık saygı duymaz bana. Aa, sigorta şirketi ilan vermiş. Çalınan mücevherleri bulup getirene bir milyar ödül verecekmiş. Ne para ama. Hadi Safet aklını çalıştır oğlum. Elindeki 20 milyarlık bu mücevherleri satamazsın... ...polis anında tepene biner. Öyle bir plan yapmalıyım ki... ...hem mücevherleri polise teslim etmeliyim... ...hem de sigorta şirketinin ortaya koyduğu... ...bir milyar liralık ödülü almalıyım. Hem de... ...hem de bu kanlı soygunla ilgim olmadığını ispat etmeliyim. Tamam buldum bile. Oya, ...soyguna katılıp da arabamda ölen o gencin ablası. Çok da güzel kız. Evet, evet onunla işbirliği yapabilirim. Neden olmasın? Ha, hemen rehberden telefon numarasını bulmalıyım. Tamam, baktı burada. Heh. Oya Sezer Oya Sezer Oya Sezer Evet, oya oya oya Evet, işte burada tamam. Buldum. Evet, hemen arayayım. E, alo, alo, o ya ile mi görüşüyorum? E, şey rahatsız ettim. E, benim adım Saafet. E, Sizi erkek kardeşiniz hakkında görüşmek istiyordum. E, şimdi saat iki, e, saat altıda. Şimdi nereye gidiyorsun kızım? Saafet denen okistah haddini bildirmeye. Nişanlıdan ne istiyorsun kızım rahat bırak çocuğu Rahat mı bırakayım Rahat bırakayım da gidip başka kadınlarla karıştırsın değil mi Ben onun nişanlısıyım baba nişanlısı İyi de ne yapmaya gidiyorsun ki Safet'e Gidip yüz yüze konuşacağım onunla Bu cumartesi neden gelmediğinin hesabını soracağım Şu bahçeli evin önünde indir beni şoför efendim ya, Peki hanımefendi Hayır hayır vazgeçtim burada dur Ama az önce Bekle burada <gülüyor> Safet evden çıkıyor Bu saatte kimdir? hangi kadına buluşmaya gidiyordur İşte hareket etti bile Şoför efendi ne? Öndeki şu kırmızı arabayı takip et Ne hırsız polis oyunu mu oynayacağız bu saatten sonra Lütfen şoför efendi O arabayı takip et Nerede durursa orada ineceğim anlaşıldı Lan, mı tamam Tamam <gülüyor> Bakalım anlatacaklarımı oya ne tepki gösterecek Ama başka bir şansım yok Yoksa bu kanlı mücevherleri satıp da zengin olmam imkansız Şimdi sigorta şirketine götürüp versem Nereden bulduğumu soracaklar O zaman ne cevap vereceğim Evet evet en iyisi yaptığım plan İnşallah kızcağızı ikna edebilir hmm, Kafe burası Tamam fazla ileri gitme şoför efendi Burada okay. dur Bizimki kafeye giriyor Bakalım kiminle buluşacak Burada iniyorum borcum ne kadar 185 bin lira Al bakalım üstü kalsın Mutlaka buraya bir kadınla buluşmak için gelmiştir Ama göstereceğim ona gününü işte tam tahmin ettiğim gibi. Sarış'ın bir kız var yanında. Alacağın olsun Saffet Efendi. Beş yıllık nişanını kafe köşelerinde aldatırsın ha. Ama, ama ben o kızı bir yerden tanıyorum. Hay Allah kimdi acaba? Hah, evet evet hatırladım. Geçen gün gazetede resmi vardı. Kuyumcuyu sayan çocuğun ablasıydı. Evet evet o kız bu. İyi ama Saffet'in bu kızla ne gibi bir ilişkisi olabilir ki? Sakın bu soygun işine de karışmasın. Onu bunu bilmem. Saffet resmen beni aldatıyor. Ve ben de bunu onun burnundan fitil fitil getireceğim. Bakar mısınız? Burada umumi bir telefon var mı? Ne yani? Şimdi... Durun bir dakika birden şoke oldum. Kardeşim Özgür o gece sizin arabanıza bindiğinde... ...yaralı mıydı dediniz? Evet yarası ağırdı o yağına. Kendisini hastaneye götürmemi teklif ettim ama... ...elinde bir tabanca vardı ve beni... ...tehdit ederek yola devam etmemi söyledi. Sonra da öldü. Demek o dördüncü kişi dedikleri sizdiniz ha? Aman Allah'ım. İyi ama neden polise gidip her şeyi anlatmadınız? Şey... ...kardeşinizin yanında bulunan... ...o içi altın dolu çuval birden... Aklımı karıştırmıştı Benim gibi üç kuruşa çalışan bir sigorta elemanı için bulunmaz bir fırsattı Peki benden ne istiyorsunuz? Herhalde buraya beni sadece bunları anlatmak için çağırmadınız Düşündüm ki Kardeşiniz bu altınlar uğruna cam yerde Bunun bir kısmını size vermek istiyorum Böylece vicdanımı rahatlatmak ve istemem. Yerin dibine girsin o altınlar Öyle uğursuz bir servete sahip olmaktan safakir yaşamayı tercih ederim sizin de Kara Mahmut gibi adamlardan bir farkınız yok. Hepiniz o altının peşindesiniz. <gülüyor> Kara Mahmut mu? O da kim? Altınlarla niye ilgileniyor? Kardeşim Özgürlüğü himaye eden bir adam. Ayrıca benim de patronum. Kendisi bir restoran işletiyor. Hem size ne bundan? Neden Kara Mahmut'u soruyorsunuz bana? Şey hiç... Siz öyle deyince... <gülüyor> Alo polis merkezi mi? Cinayet masasıyla görüşmek istiyorum. Lütfen çok önemli. Şimdi görürsün gününü Saffet Efendi. Nişanın Sümbül'ü aldatmanın faturasını sana çok pahalıya ödeteceğim. Ah e, komiser Yalçın siz misiniz? Ben Sümbül, Safet'in nişanlısı hatırladınız mı? <gülüyor> Teşekkür ederim. Komiser size nişanımla ilgili bazı şeyler anlatacağım. Şimdi bir kafenin önündeyim. Safet kafede ve bir kızla beraber... ...beni aldattığına da eminim. Bir dakika komiser bana ne demeyin... ...aldattığı kişi kim biliyor musunuz? O kuyumcuyu soyan... ...sonra da cesedi bulunan genç çocuğun ablası... İşte onun aldatıyor beni. Eminim mi ne demek... ...ben daha bunamadım komiser efendi... ...buraya gelirseniz görürsünüz. Ha Bir dakika sizden bir ricam daha var... ...Sahfet'i gördüğünüzde... ...ona nişanı bozduğumu... ...ve bir daha da asla yüzünü görmek istemediğimi... ...söyler misiniz? Dedim ya o uğursuz kanlı altınların bir tekine bile elimi sürmek istemiyorum Saffet Bey Sizin yerinizde olsam hemen polise gider her şeyi anlatırdım Artık çok geç o yani. İki gün geçti neden bu kadar beklediğimi sorarlar Ayrıca beni çetenin dördüncü kişisi olarak arıyorlar biliyorsunuz Üzgünüm gitmem gerek iş saatim yaklaşıyor Bakın hemen reddetmeyin bu teklifimi Bakın benim istediğim polislerin Kardeşinizin ve diğerlerinin ölümüne sebep olan Bu kanlı soygunu tertipleyen Esas elebaşlarını yakalatmak Kardeşinizin öcünü almayı istemez miydiniz Bakın gitmem gerek Çalıştığım restorana çok geç kaldım Bir dakika Ohya Hanım Kartımı vereyim size Eğer fikirinizi değiştirirseniz beni ararsınız gündüz iş yerimdeyim Akşamları da evimde İyi günler Ne demedim Ama yine deneyeceğim İnşallah poliste ya da... ...Kara Mahmut ne... ...o adama gidip anlatmaz söylediklerimi. Affedersiniz. Adınız Saffet Aslan öyle değil mi? Evet. Ne istemiştiniz? Polis. Benim de gelmenizi rica edeceğim evet. sizden. İnkar etmeyin Saffet Bey. Bugün o kafede soygunda ölen Özgür'ün ablası Oya ile buluştuğunuzu biliyoruz o Olabilir ne var bunda? Onunla ilişkiniz ne? Hiç sadece öyle buluştum Yalan söyleme Bu işin şakaya gelir tarafı yok delikanlı O soygunda iki polis arkadaşımız şehit oldu Onların kanını yerde bırakacağımızı sanmıyorsun herhalde Bunun için seve seve dişlerini bile sökerim seni. Hadi itiraf et Çetenin dördüncü elemanı olduğunu söyle ve altınları ver Ne çetesi ne altınlar? siz senaryo yazıyorsunuz. Benim bu olayla bir ilgim yok. Bunu daha önce de söylemiştim size. Bakın Safet Bey. Bir insanın hayatında bu kadar tesadüfler zinciri olamaz. Olay gecesi yaralı soyguncu özgür bir arabaya binip kaçıyor. Araba kırmızı bir Murat 131 ve plakasının son harfi de 3 ile bitiyor. Tamamıyla tesadüf. Yine olay gecesi siz nişanlınızın evinden çıkıp evinize gidiyorsunuz ve yolunuz da o soygunun yapıldığı yerden geçiyor. Bu da tesadüf. İki yıldır hiç ihmal etmeden her cumartesi gittiğiniz nişanlınıza bu cumartesi gitmiyorsunuz. Bu benim bileceğim bir Giderim ya da gitmem. Bu polisi ilgilendirmez. öğlen soygunculardan Özgür'ün ablasıyla bir kafede boğuşup uzun uzun konuşuyorsunuz. Bu da mı tesadüf be? Gözü dönmüş katil ha? Bu da mı tesadüf? Bakın benim bu olayla ilgim sizin gelip beni sorguya çekmenizle başladı. O ana kadar hiçbir ilgim yoktu. Ama siz arabamı sordunuz. Sonra olay yerinden geçip geçmediğimi sorunca... ...ister istemez bu soyguna karşı bir ilgi duymaya başladım. Ya çok ilginç. Peki sonra? E, gazetelerden olayı okudum. Oyunun resmini de orada gördüm. E, çok güzel bir kızdı o. Ve hoşuma gitmişti. Sahi mi? Unutmadan bu arada söyleyeyim. O kızı nişanlında görmüş. Sümbül mü? S sahi mi? Evet. Bu yüzden sana iletilmek üzere bana bir not bıraktı. Şu andan itibaren dul sayılırsın Saffet Bey. ...çünkü nişanlın gözüğü attı. Neyse devam edin Safi Bey. İşte söylediğim gibi... ...kızla buluşup onu teselli etmek istedim. Buluşma gayem buydu. Ne? Belki bu sayede bir dostluk kurup... ...onun arkadaşlığıma ilerletebileceğimi düşünmüştüm. Bakar mısın komiser? Tabii efendim. Alo. Evet. Ne? Sersem. Ben sana kızı takip et dememiş miydim? Peki peki Ne oldu komiser Oya Bu adamın yanından ayrıldıktan sonra iki kişi kızı arabaya atıp kaçırmış komiserim Ne kaçırmışlar Evet kızın peşine de bizimkilerden birini takmıştım Kaçıran araba plak İşler giderek daha esrarlı bir hal almaya başlıyor Bu adamı ne yapalım komiserim Bunun söylediklerinin birine bile inanmıyorum Ama şimdilik bırakın gitsin Hadi hadi defol git defol Ama şunu unutma Bizi kandıramadın bu saatten itibaren bütün hayatını... ...didik didik edeceğiz senin Saffet Bey'in. Gelmişini, geçmişini... ...çocukluğunu, her şeyini. Hadi şimdi defol, defol. Biraz daha duracak olursan... ...yüzüne yumruğu yapıştırırım senin. Defol buradan. Ah, Durun, vurmayın. Ben bir şey bilmiyorum dedim. Nasıl biliyorsun kız... Bir insan kardeşi soyguncu olacak da onun ablası hiçbir şey bilmeyecek ha. Çocuk mu kandırıyorsun sen ha söyle hadi. Özgür'ün bindiği arabanın sahibi kimdi? Bilmiyorum dedim. Kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum. İki kafede oturdun o adam kimdi? Ne konuştunuz onunla? O, o kimse değildi. Beni mi takip ettiriyorsunuz evet, evet ne sandın ya Bak kızım son defa soruyorum şakam yok Soygun için tam beş kişi öldü Üçü benim adamımdı Ya konuşursun ya da ölüm çıkar buradan Konuş Özgür'ün arabasına alan kimdi O bir çuval altını alan kimdi Durum vurmayın Söyleyeceğim Anı Adı Sahf Alo Kimi aradınız Mahmut Bey mi Arayan kimse yok de Sabri. Ee, Mahmut Bey şu anda meşgul. Sizinle görüşemez. Kim aramıştı? Saffet Aslan ha? Ne? Tamam. Saffet mi? Ver çabuk ver. Ee, bir dakika efendim. Alo. Demek şu Saffet sensin öyle mi? Şu bizim Özgül'ü arabasını alıp sonra da altın çuvalına el koyan adam. Söyle bakalım ne istiyorsun? Kim? Oyayı mı? Sana ne oyadan be? Diyelim ki benim elimde. Kısa hesap bab, altınlarımı istiyorum ben, tamam mı? Benimle görüşmek mi istiyorsun? Tabii tabii buyur gel, bekliyorum. Vay be, olacak şey değil. Safet ha, mangal kadar yürek var anlaşılan. Benimle benim mekanımda buluşmak istiyor. Kızı ne yapacağız patron? Yan odaya kapat, kapıyı da üzerine kilitle. Daha sonra ne yapacağımı karar veririm. ...hazetelerin yazdığı... ...ve polisin... ...ketenin dördüncü elemanı diye aradığı... ...o altın acısı sensin ha... ...adın Saffetli değil mi? ...evet, oya nasıl, ona dokunmadınız da... ...hayır, dokunmadık şimdilik... ...buya kızın hayatı sana bağlı delikanlı... ...ne demek istiyorsunuz... ...altınları delikanlı... ...onları istiyorum... ...hem de kuruşuna kadar... ...sakın inkar yeltenme... ...altınların sende olduğunu biliyorum... ...diyelim ki altınlar bende... Bunun seninle ne ilgisi var Mahmut Bey? Ne ilgisi mi var? Şunun sorduğu soruya bakın hele. Sersem o altınlar için benim üç adamım öldü. Sen hala bana ne ilgisi var diyorsun. Soygunu ben planladım. Eğer polis tesadüfen oraya gitmemiş olsaydı... ...şimdi altınlar benim cebimde olacaktı. <gülüyor> Bağırmanıza gerek yok Kara Mahmut Bey. Söylediklerinizi duyacak kadar kulaklarım sağlamdır. Anladığım kadarıyla benden altınları istiyorsunuz değil mi? Aferin aferin bak hemen anladın ne istediğimi Zeki insanları severim Hı, Bir şartla veririm Hey sen kim oluyorsun da şart ileri sürebiliyorsun Hı, Siz bilirsiniz O halde sizde hoşçakalın gideyim. Şartın nedir söyle bakalım Bir milyar lira nakit olarak Ayrıca kızı da isterim Ne Bir milyar mı Delirmişsin ...kendi altınlarım için sana para mı ödeyeceğim yani? Altınlar kuyumcuya ait Kara Mahmut Bey. Sizin değil... ...ayrıca şu anda altınların sahibi de benim. <gülüyor> Akıllı adammışsın. 500 milyon veririm. Hayır bir milyar. Unutmayın... ...altınların değeri 20 milyar. Bunu size bu fiyatta vermemin sebebi de... ...bu yolun insanı olmadığım için. Kime satacağımı da bilmiyorum. Ayrıca... ...anladığım kadarıyla bir genç kızın hayatı da bu altınlara bağlı. Evet... Teklifi ne diyorsunuz bakalım Bu kız senin için bu kadar önemli mi hmm. Bu soruna cevap vermek zorunda değilim Kara Mahmut bey Ama çok merak ediyorsanız söyleyin Evet benim için çok önemli bir kız İyi iyi Altınları verdikten sonra Kızı alıp gidebilirsin Yani bu şartlarımı kabul ettiğiniz Anlamına mı geliyor Bir milyar nakit ve oya. İster istemez Kabul etmek zorundayım Evet. Ne zaman veriyorsun altınları? Yarın. İyi. Buraya getirirsin. Sonra da bir milyarla kıza alır gidersin. Ben de her şeyi unuturum. Anlaştık mı? Ee, burada olmaz. Benim istediğim bir yerde vereceğim altınları sana. Ona da peki. Söyle nereye gelmemi istiyorsun? Bu akşam sana telefon açıp söyleyeyim. Ha. Yalnız daha önce Oya'yı görmek istiyorum. Onu görüp de ne yapacaksın? İyi dedim ya sana. Olsun. Yine de kendi gözünde görmekte fayda var. Peki. Sabri, kızı Aa. buraya getir. Hayır hayır hayır hayır. Mümkünse ben onu sakladığınız yerde görmek istiyorum. Ne garip adammışsın be. Tamam. Kızık onu kapattığımız odaya götür Sabri. Kızla yalnız konuşmak istiyorum. Yanında kimse olmayacak. Anada peki arkadaş. Yalnız bak şimdiden söyleyeyim. Eğer bana oyun oynamayı düşünüyorsan aklından çıkart buna ahbap. İkisi polis, beş kişi öldü bu altınlar için. Bir kişi daha ölse umurumda bile değil. Oya, Oya. Siz misiniz Evet Oya nasılsın iyi misin Ne işin var burada Yoksa sen de mi Kara Mahmut'un adamısın Saçmalama buraya seni kurtarmaya geldi İnanmıyorum sana Sen de kardeşim gibi Mahmut gibi Ötekiler gibi kötü bir insansın Namuslu bir insan olsaydın Sana ait olmayan o altınları polise teslim ederdin Bak Oya fazla vaktim yok Ama sana yemin ederim ki altınları polise vereceğim Hey Ahbam ee... Hadi bakalım Kızı gördün işte bu kadar yeter çık dışarı e, Tamam e, tamam e, Oya inanıp inanmamakta serbestsin ama Ben e, Ben seni seviyorum Evet yine başladığımız yerdeyiz işte başkomiserim 0'a 0 elde var 0 Kaybolan kızdan haber var mı komiser? Şu soyguncanın ablası o da. Yok efendim eve gitmemiş. işe de gitmemiş. Peki iş yerindekiler ne diyor? Ya hiçbir şey. Sadece işe gelmediğini söylüyorlar. Bildikleri herhangi bir şey de yokmuş. Keşke Saffet'i serbest bırakmasaydık başkomiserim. O namussuz ya bu işin içinde ya da mutlaka bildiği bir şeyler var. Bırakmayıp da ne yapacaktık komiser? Adam hakkında elimizde bir delil yok. Ama istersek ve gerekirse yakalamamız işten bile değil. Kara Mahmut'u aramadan önce her şeyi bir daha gözden geçireyim. Altınlar bavulun içinde, Özgün tabancası da içinde, tamam. Şimdi Kara Mahmut'u arayabilirim Alo. Ee, Kara Mahmut'la görüşmek istiyorum. Misafet dersiniz. Alo Mahmut Bey buluşacağımız yeri söylüyorum. Metropol Oteli'nde bir oda ayırttım. Akşam saat tam dokuzda otele gelip odaya çıkacaksınız. Bir milyarı bir paket yapıp üzerine adımı yazacaksınız ve resepsiyona bırakacaksınız tamam mı? Gereken kızı da getireceksiniz. Ee, görüşmek üzere. Evet bu iş tamam. Şimdi bir yere daha telefon etmem gerekiyor. 9'e 5 var az kaldı Birazdan Hanya ile Konya'yı göreceğiz Bir kumar oynuyoruz ya Bakalım sonunda kazanan kim olacak İnşallah ben kazanırım evet. Eğer Kara Mahmut denen O kanlı soygunun planlayıcısı Altınları seviyorsa Bir iki dakika sonra Oya ile birlikte burada olur Işte. Giriniz. Biz geldik Safet Bey, kız ve ben. Buyun Kara Mahmut Bey. Oya, siz şöyle yanıma gelin. Hey hey hey, hey. sakın bir oyun oynamaya kalkışma deli kaldi. Altınları getirdin mi? Evet. Peki sen bir milyara getirdin mi? Getirdim. Söylediğin gibi paketin üzerine adını yazıp resepsiyona bıraktım. Söyledikleri doğru mu o ya? Evet ben gördüm. Hadi uzun ettin artık. Altınları ver de gideyim. Tabi bak yatağın üzerinde çantanın içinde. Al hadi. Hepsi içinde mi? <gülüyor> Neden açıp bakmıyorsun? Merak etme bakacağım. Ben babama bile inanmam delikanlı. Güzel. Söylediklerin doğruymuş delikanlı. Hey. Bu tabanca da ne Özgür'ün tabancasıydı Öldürken benim arabamdaydı ya Atmaya kıyamadım Onu da altınlarla birlikte çantanın içine koymuştum Güzel altınlarım benim Güzel, Güzel mi altınlar. Uğursuz onlar uğursuz. Hem uğursuz hem de kanlı O altınlar için iki polisi öldürdünüz Kara Mahmut bey Umurumda mı be Onlar da o saatte oraya gitmeselerdi Neyse Bana eyvallah İkimiz de istediğimizi aldık delikanlı sen bir milyarla kızı... ...ben de yirmi milyarlık altını. Polis! Kimse kıpırdamasın! Herkes olduğu yerde kalsın! Tutsak ha! Şimdi görürsünüz! Da, Başkomiserim vuruldu ben! Geber namussuz! Ah, öldü. Ah. Sen nasılsın komiser? Bir şey... ...kurşun kolumu sıyırdı başkomiserim. Yaram ağır değil. Tam zamanında geldiniz başkomiserim. Yoksa kuş altınları Hı. alıp uçacaktı. Evet Sahfet Bey... ...sanırım artık her şeyi anlatmanın zamanı geldi. Siz dinliyorum. Ee, anlatacak bir şey yok başkomiserim. Benim bu işte rolüm... ...sadece dedektifçilik oynamak. Hı. Dedektifçilik oynamakmış. Yaptığın suçtur senin... Olayla ilgili olmadığını söyledin. Arabana yaralı soyguncuyu almadığını söyledin. Altınlardan haberim yok dedin. Polise yanlış bilgi vermek suçtur arkadaş. Ama ben olmasaydım ne suçluyu yakalayabilirdiniz... ...ne de altınları bulabilirdiniz. Öyle değil mi? Ayrıca ben altınları cebime de atmadım. Size kuruşuna kadar suçlusuyla teslim ediyorum. Suç bunun neresinde? Peki olayı bizden neden gizledin? Benim amacım sigortanın vereceği ödülü almaktı. Bir milyar ha? Evet. Ödülü de hak etti. Peki ya öldürülen o iki zavallı polis arkadaşımız Onların aileleri Geride bıraktıkları çocukları Bu hiç vicdanınızı sızlatmıyor mu Sıfet Bey Sızlatmaz olur mu başkomiserim Bu yüzden ödülü alıp o iki polisin ailelerine vereceğim Ne Sahi mi söylüyorsun Yani şimdi sen bizimle dalga geçmiyorsun değil mi Hayır Polisler bizlerin huzuru için canlarını tehlikeye atan insanlardır Sigortadan alacağım bu bir milyarı seve seve onların ailelerine bağışlayacağımdan emin olabilirsiniz. Eğer başka bir sorunuz yoksa... ...bir an önce gitmek istiyorum başkomiserim. Bir sorun daha var. Bu işi sigortadan ödül almak için yaptığınızı söylediniz. Şimdi de bu parayı ölen polislerin ailelerine bağışlıyorsunuz. Peki kazancınız ne oldu? Kazancım mı? Bu genç kız oldu başkomiserim. Eğer kabul ederse ona evlenme teklif ediyorum. <gülüyor> Lütfen Safet Bey burası yeri mi? <gülüyor> hadi, hadi güle güle size bakalım. Ee, çocuklar... <gülüyor> ...düğün davetiyenizi bekliyoruz. Bizi unutmayın. Zahfet. Efendim canım. Hakikaten bu işten tek kazancın ben mi oldum? Hayır. Bir de aşağıda Kara Mahmut'un adıma yazılı bir paket içinde bıraktığı bir milyar var. Unuttun mu? <gülüyor> <gülüyor> Kurnaz Acemi Soyguncu adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.